57. Bölüm Recep ayının 26'sını 27'sine bağlayan geceydi. Resulullah Efendimiz son derece sıkıntılı bir gün geçirmişti. Ardı ardına amcasının ve hanımının vefatı, Taif'ten Mekke'ye yapılan acı dönüş ve Mekkelilerin bitip tükenmek bilmeyen saygısızlıkları. O gece, üzüntüyle evine bile gitmemiş. Kabe'nin, yarım duvarla çevrili olan ve hatim adı verilen kısmında yatıp uyumuştu. Cebrail onu uyandırdığı zaman aldığı haber, Resulullah Aleyhisselam'a büyük bir heyecan ve sevinç verdi. Yüce Mevla tarafından, Melekut aleminde bir seyahat yapması kararlaştırılmıştı. Seyyid-ül Evvelin vel Ahirin Efendimizin göğsü Cibril-i Emin tarafından yarıldı. Mübarek kalbi zemzem suyuyla yıkandı. İman ve hikmetle dolduruldu ve tekrar kapandı. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Senden sırtını çatırdatan, belini büken ağır yükünü alıp kaldırdık. Şan ve şerefini de yücelttik. Ayetlerinde bu durum anlatılırken peygamberlerin Sultan Efendimizin o günlerde son derece bunaldığı da açıkça ifade edilmiş oluyordu. En büyük ikram sıkıntının en çok bastığı zaman arastamış. Müşriklerin kırdığı mahzun gönül gönülleri yaratan yüce Mevla'nın yaptığı davetle tamir edilmiş, huzura kavuşturulmuştu. İhtimal ki bu göğüs yarma hadisesi Sultanı Envaya Efendimizi ...bu yolculuğa hazırlayan bir kuvvet çırıngasıydı. O güne kadar görmediği alemleri temaşa edecek. Kimselerin hayalinden bile geçiremeyeceği hadiselerle karşılaşacaktı. Burak adı verilen bir binek getirilmişti. Son derece hızlı hareket eden bu binek, her adımını gözünün gördüğü en son noktaya atıyordu. Eşekten büyük, attan küçük bir hayvan şeklindeydi. Pek kısa zamanda Kudüs şehrine vardılar. Beyt-i Maktis buradaydı. Peygamberlerin ruhaniyeti orada toplanmış, onu karşılamaya çıkmıştı. Peygamberler cemaat oldu. Efendimizin imamlığında iki rekat namaz kıldılar. Böylece, ezelde imamül Enbiya vel Mürselin olması takdir edilen büyük peygambere olan bağlılık ifade edilmiş, onun ardında saf bağlanmış, peygamberlerin imamı olduğu kabul ve tasdik edilmiş bulunuyordu. Bu peygamberlerden her biri, zamanına yetiştikleri takdirde, Resulullah aleyhisselama iman etmelerini ümmetlerine emir ve tavsiye etmişlerdi. Bu tavsiyeye, mana aleminde kendilerinin de bağlı kaldıklarının bir nişanesiydi bunamaz. Onu, en büyük rehber kabul ettikleri böylece ifade edilmiş oluyordu. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç adı verilen bir vasıtayla, Yükselmeye başladı. Efendimiz onu anlatırken, ben miraçtan daha güzel bir şey görmedim. Sizden ölenlere o gösterilir. Ölenler gözlerini ona diker buyurmuşlardı. Kuranda bu yolculuk anlatılırken şöyle buyurulur: Kuluna bir gece. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yolculuk yaptıran Allah'ın şanı pek yücedir. O Mescid-i Aksa ki biz onun etrafına bereket yağdırdık ve bu yürüyüşü ona ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye yaptırdık. Allah her şeyi işiten, her şeyi görendir. Dünya semasına vardıklarında Cebrail kapıyı vurdu. Kim o? Cebrail. Yanındaki Muhammed Resulullah'tır. Ona davet gönderildi mi? Evet. Kapı açıldı. İçeri girdiler. Resulullah Efendimiz orada oturan bir adam gördü. Sağında solunda karaltılar vardı. Sağına baktığı zaman memnuniyetle gülümsüyor, soluna baktığı zaman mahzun oluyor ve ağlıyordu. Nebiler serveri efendimizi görünce, ''Merhaba Salih Peygamber.'' ''Salih oğul diye istikbal etti. Resulullah aleyhisselam Cebrail'e ''Bu kimdir?'' dedi. ''Bu Adem'dir. Yanındaki karaltılarda soyundan gelen insanlardır. Sağ taraftakiler cennetlik, sol taraftakiler cehennemlik olanlardır. Sağına baktığı zaman cennetlikleri görür, memnun olur, gülümser. Soluna baktığında cehennemlikleri görür, mahzun olur ve ağlar.'' Resulullah aleyhisselam Adem'le vedalaştı ve ayrıldı. İkinci göğe vardılar. Her göğün kapısında dünya semasında yapılan sorulu cevaplık konuşma yapılıyor daha sonra kapatılıyordu. İkinci gökte Yahya ve İsa peygamberlerle Üçüncüde Yusuf peygamberle Dördüncüde İdris peygamberle de Harun peygamberle Altıncıda Musa peygamberle, yedinci de İbrahim peygamberle karşılaştılar. Cibril-i Emin, karşılaşılan peygamberleri tanıyor, onlarda. ''Hoş geldin ey değerli kardeş, değerli peygamber.'' diye onunla merhabalaşıyorlardı. Yedinci kat gökten sonra, Resulullah bir aleme çıkarıldı ki, ''Ne mekan var arada, ne arz ve sema diye anlatılacak, daha doğrusu anlatılamayacak bir alemdi. Orada kalemlerin cızırtılarını duymaya başladığını söyler Efendimiz. Sidretül Münteha denilen makama geldiler. Kimselerin görmediği, bilmediği bu alemden bahsederken Efendimiz Sidretül Müntahayı bir takım renkler bürüdü ki ''Ne olduğunu bilmiyorum.'' demişti. Orada Cibril-i Emin, Nebi Ekrem Efendimiz'e bir defa daha asıl şekliyle göründü. Efendimiz onu bu şekliyle bir de Hira Dağı'ndan Mekke'ye gelirken görmüş, içi korkuyla dolmuştu. Ancak bu defa Resulullah korkmadı. Gözlerin görmediği bu azamet, Yüce Mevla'nın yarattığı kullarından sadece birine aitti. Bir insanın Cibril bu haliyle hayaline getirmesi bile imkansızdı. Cibril'in azametini takdirden aciz olan insanın, Yüce Mevla'nın azametin anlaması, kavraması mümkün olamazdı. Kula sadece acizle başını secdeye koymak düşerdi. Bu gecede Resulullah Aleyhisselam cenneti, cehennemi gördü. Onlar mükafat görecek, ceza çekecek insanları müşahede etti. Yine bu gecede Rabbül Alemin değerli peygamberini huzuruna kabul etti. Dillerin tarif etmesi mümkün olmayan bir andı bu. Nebi Ekrem Efendimiz Yüce Mevla'yı görme ve onunla doğrudan konuşma şerefine ulaştı. Bu görüşmede nelerin konuşulduğu konusunda fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak bu görüşme sonucu Efendimiz elli vakit namaz kılma vazifesi alarak Allah'ın huzurundan ayrıldı. Dönüşte Hz. Musa ''Ben İsrailoğullarını bu konuda yeterince denedim. Senin ümmetin de buna güç yetiremez. Dön Rabbine. Bu namazın bir kısmını bağışlaması için niyaz et.'' dedi. Hak Teala Hazretlerine yapılan niyaz sonucu 10 vakit namaz bağışlandı. Hazreti Musa tekrar hatırlattı. Resulullah tekrar niyaz etti. Böylece ilk defasında 50 vakit olarak emredilen namaz yapılan defalarca niyaz sonucu olarak 5 vakit olmak üzere tespit edildi. Cenab-ı Hak'tan şu hitap geldi. Ya Muhammed, bir gün ve bir gecede kılınmasını istediğim bu beş vakit namaz, elli vakit namaza bedeldir. Kim bir iyiliği yapmayı isterse de yapamazsa ona bir sevap yazılır. Şayet bu iyiliği yaparsa yaptığının on misli yazılır. Kim bir kötülük yapmayı ister de sonra onu yapmaktan vazgeçerse günahı yazılmaz. Şayet onu işlerse bir günah olarak tespit edilir. Hz. Musa'nın bildiği şey Resulullah'a malum değil miydi? 52 yaşına gelen, hayatının olgunluk çağı içinde bulunan ve hele son 10 yıldır pek çok çeşitlen insanla karşılaşmış olan ve ayrıca Yüce Mevla tarafından pek müstesna bir kabiliyet üzere yaratılan Nebi-i Muhterem Efendimiz 50 vaktin insanlara ağır geleceğini takdir edemez miydi? Bunları bir cilveyi Rabbani olarak değerlendirmek icap eder. Bir de insanlara daha önce gelenlerin tecrübesine değer vermeleri gerektiği anlatılmış oluyordu. Allah Teala'nın önce elli vakit namazı farz kılması, daha sonra bire karşı on mükafat prensibi üzere bunu elli vakitten beş vakte indirmesi de yine aynı cilveyi Rabbani çerçevesine giriyor. bu mühim seyahatin Resulullah'a en çok bunaldığı çatlayacak hale geldiği bir zamanda yaptırıldığı ve o geceki dillerin tarif edemediği yolculuktan yepyeni bir ruhla yepyeni bir azimle döndüğü şüphesizdir Resulullah Efendimizin bu gecede Allah Teala'nın cemalini de doya doya müşahede ettiğini biliyoruz fakat Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hakk'ı müşahede için gökleri, cennetleri aşıp gitti de ondan sonra Allah Teala'nın bulunduğu saraya ulaştı gibi bir düşünce ve inanca kapılmamak lazımdır. Peygamberimiz o gece bütün gökleri aşmış, cennetleri dolaşmış, sayıya gelmeyecek derecede hikmet ve azamet dolu hadiseleri görmüş, seyretmiştir. Fakat bunlar ayrıdır. Allah Teala'yı da o gecede görmesi ayrıdır. Allah Teâlâ'yı görebilmesi için hiçbir yolculuğun yapılmasına lüzum yoktur. Belli bir mesafenin aşılması gerekmez. Bu görüşme neden o geceye rastlatıldı? Sorusunun cevabı hakkında söylenebilecek söz yok. Bizlere bu konuda sadece Allah dilediğini işler, yaptığından da sual olunmaz demek düşüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gece tekrar Mescid-i Aksa'ya döndü. Burak tekrar vazifeye çağrıldı. Aynı hızla Mekke'ye doğru yola çıkıldı. Yolda Dacnan denilen yere gelindiğinde tanıdık bir kafile gördü. Serilmiş uyumuşlardı. Ağzını bağladıkları kapta bir içim suları vardı. Resulullah kabı açtı. Suyu içip kapattı, tekrar yola koyuldu. Mekke'de yola çıktığı yerde bitti yolculuk. Bazı rivayetler bu yolculuğun, Ebu Talib'in kızı ve Hazreti Ali'nin ablası, Hümmühani'nin evinden başladığını ve yine orada noktalandığını bildirir. O Gecenin Sabahı Efendimiz Aleyhisselam, Mescitte oturuyordu. Yanına gelen Ebu Cehil yaklaşarak sordu. Ne haber yüce alemlerden? Resulullah ciddiyetle cevap verdi. Nereye? Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya. Ebu Cehil kahkahayı bastı. Bir gecede gittin ve tekrar sabah olmadan geldin öyle mi? Evet. Ebu Cehil'in zihninde bir şimşek çaktı. Yakaladığı bu fırsatı değerlendirmek lazımdı. Peki bu sözlerini... Kavminin yanında da söylemeye cesaretin var mı? Söyleyebilir misin? Elbette. Ebu Cehil define bulmuş bir adam gibi var gücüyle bağırmaya başladı. Gelin ey Ka'ab bin Lübeyoğulları! Gelin ey Kureyşliler! Hakkın ve batılın temsilcisi iki kişiyi yan yana görenler koştu. Ebu Cehil muzaffer bir horoz edasıyla neşe içinde çırpınır gibiydi. İç değilse eğlenceli bir sahnenin görüleceğinden şüphe yoktu. Ve nihayet yeteri kadar kalabalık toplandı. Mescid-i Haram'ın ötesinde berisinde bulunan herkes geldi. Müminler vardı, müşrikler vardı. Her iki tarafta da heyecan içinde verilecek haberi bekliyorlardı. Haydi bana söylediğin haberi bu insanlara da anlat. Ebu Cehil'in sesinde... Yiğit kişi sözünden dönmez demek isteyen bir eda sezilmekteydi. Gözler, gözlerin nuru Efendimiz'e çevrildi. Neler söyleyeceği beklendi. O yine aynı vakar ve ciddiyetle. Bu gece seyahat ettirildim. Mescid-i Aksa'ya götürüldüm ve getirildim dedi. Ebu Cehil'in yüzünde zafer gülümsemesi görüldü. Yani Kudüs'e gidip geldim demek istiyor diye haykırdı. Ve sonra Resulullah'a döndü. Öyle değil mi? Evet. Ebu Cehil affedilmez bir kusuru işlerken yakaladığı suçluya yücelerden bakan güçlü bir komutan edasıyla. Peki bu yalana inandırabileceğin kimse var mı? dedi. Toplu halde duran halka dönerek sordu. Var mı bu yalana inanan, bu arada biraz daha makul düşünen, işi daha sağlama bağlamak isteyen biri, Söze karıştı. ''Burada Kudüs'e kadar gitmiş, görmüş kimseler var. Haydi bize Mescid-i Aksa'yı anlat.'' dedi. Resulullah Efendimizin o güne kadar Kudüs'e gitmediğini herkes biliyordu. Böylece bu gece Kudüs'e gittim geldim iddiası çürüyecek, söylenen yalan ortaya çıkmış olacaktı. Akla en yakın olan teklif yapılmıştı. Gitmeyen, görmeyen, bilmeyen bir insan oraları nasıl anlatırdı? Gittiyse görmesi, gördüyse anlatması lazımdı. Ama Resulullah aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü seyretmek için gitmiş değildi. Ne Mescid-i Aksa'ya bakmış ne de Kudüs'ü seyretmişti. Bu da bir hakikatti. Ancak Yüce Mevla Resulünü böyle bir durumda yardımsız bırakmazdı. Bir anda Mescid-i Aksa Resulullah'ın gözleri önüne getiriliverdi. Hem karşıdaki duvarın daha birisinde tecelli etmişti. Bundan sonra mübarek gözler önünde bulunan mescidi Aksa'ya bakıyor, Dilse gördüklerini birer birer anlatıyordu. Gidenlerin akıllarında kalan hatıralar vardı. Oraları sormaya başladılar. Kimi kapısını soruyor, kimi etrafını, kimi duvarlarını, duvarlardaki nakışları soruyordu. Bu arada da sorulan yerler hemen Resulullah'ın gözleri önüne getiriliyordu. Mükemmel bir televizyon nakliyle Resulullah'ın darda kalmaması temin edilmiş, sorulan her soru istenildiğinden daha mükemmel bir şekilde cevaplandırılmıştı. Sorular bitti ve cevaplar bitti. Bunların her birinde tamamen isabet ettiğine Muhammed! Vallahi tam isabet! dediler. Ebu Cehil'in alnından akan terler, canının fena şekilde sıkıldığını gösteriyordu. Zaferin yüzde yüz elde edildiğinin bilindiği bir anda mağlubiyetle yüz yüze gelmek demekti bu. Ama canı sıkılan sadece Ebu Cehil değildi. Ebu Lehebi, Nadır bin Harisi, Ümeyye bin Halefi ve daha birçokları aynı duyguları bölüşmekteydiler. Söylenebilecek tek söz yoktu. Kudüs'e gitmediği kesin olarak bilinen bir insan bir gecede gidip geldiğini iddia ediyor ve daha önce gelenlerin oraya dair sorduğu pek çok soruya doğru ve istenilenden daha mufassal cevaplar veriyorsa kim ne diyebilirdi? Hayır bu konuda yanıldın, şöyle olması lazım denebilecek bir kusur bulunamamıştı. Buradan Kudüs'e deveyle bir ayda gidilir, bir ayda gelinir. ''Bir insanın bir gecede hem gitmesi hem gelmesi nasıl mümkün olabilir?'' diyorlardı. ''Beni dinleyin.'' diyen bir ses duyuldu. Herkes ona baktı. ''Bizim Şam yolunda kervanlarımız var. Madem ki Mescid-i Aksa'ya kadar gidip geldiğini söylüyor, bize onlar hakkında bilgi versin.'' Resulullah cevap verdi. Yolda giderken filanların kervanlarına rastladım. Bir develeri kaçmıştı. Onu aramaktaydılar. Onlara seslenerek develerinin bulunduğu yeri gösterdim. Dönüşte filanların kervanına Dajnan Vadisi'nde rastladım. Ağzı kapalı bir kapta bulunan bir içimlik sularını içtim ve kırbanın ağzını tekrar bağladım. Peki onlar ne zaman gelecek? Sabahleyin gün doğarken Tenim Tepesi'nden şehre gelecekler. Önlerinde boz renkli bir deve, sırtında da bir tarafta siyah, bir tarafta beyaz renkli bir yük bulunacak. pek tabii ki bu haber akla geleni söylemek çeşidinden bir haber değildi. Cibrili Emin'in vahyine dayanmaktaydı. Müşrikler için bu haber fena sayılamazdı. Gün doğarken dediğine göre az çok bir zaman farkı bulunur. Ya güneş önce doğar ya kervan önce gelirdi. Her şey birbirine saniyesi saniyesine uymazdı ki. Al böyle olunca da iyi bir yaygara koparma imkanı doğardı. Hazreti Ebu Bekir telaşla yerinden kalktı. Kapı kırılacakmış gibi çalınmaktaydı. Kapıya koştu. Seninki bu gece Mescid-i Aksa'ya gidip geldiğini haber veriyor. Yani Allah'ın Resulü Muhammed mi seninki dediğin? Evet. Doğrudur. Onun verdiği haber daima doğrudur. Adam oradan ayrılırken hayretler içindeydi. Aradığını bulamamıştı. Bu kadarı olamazdı ki diyordu. Bu hadise Hz. Ebu Ebubekir'e ebediyete kadar şeref duyacağı mübarek bir lakap kazandırdı. İnsanlığın iman yönüyle ulaşabileceği en büyük nişan olan lakaptı bu. Artık ona Ebubekir Sıddık denilecekti. Bu isim ona nebiler serveri tarafından verilmişti. Pek doğru son derece dürüst insan demekti. Aydınlığa Doğru programımızın 57. bölümünü dinlediniz.